öğrenilebilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030. Herkes için daha yaşanabilir bir dünyadır. Merhaba. İyi haftalar. Harciden sanat programındasınız Açık Radyo'da. Bu kaydı evden yapıyorum. Malum pandemik gezegenimizin koşulları bunu bize zorluyor. Kültür sanat alanında bu program, hariciden sanat, size ağırlıklı olarak Türkiye dışında olup biteni Türkiye'ye bağlayacak şekilde özetlemeye çalıştığım bir programdı. Yani yurt dışındaki bir bienal, bir müze, bir sergi, bir fuar, bir proje ama Türkiye'de ilgilendirecek nitelikteyse veya İstanbullu, İzleyicinin, dinleyicinin kolay kolay gidip göremeyeceği, biraz periferide kalan, dijitalde olan ya da Türkiye'nin başka bambaşka noktalarında hayata geçen programlardan seçkiler getiriyordum. İçinde bulunduğumuz güncel durum programı daha da anlamlı kıldı. Örneğin bu hafta için hali hazırda programlamış olduğumuz bir buluşma vardı O da duvarları olmayan müze projesi British Council tarafından yapılıyor. British Council nedir diye soracak olursanız Birleşik Krallık'ın kültürel ilişkiler ve eğitim olanaklarından sorumlu uluslararası bir kuruluş British Council. Benim de kısa bir dönem olsa da ekibine katılma fırsatı bulduğum bir oluşum. Hem Birleşik Krallık'tan hem diğer coğrafyalardan insanların birbirlerini daha iyi tanımalarını, Kültür yoluyla da eğitim yoluyla da bağlantılar kurarak da inşa etmeye çalışıyor. Dünya genelinde yüzü aşkın ülkede kültür, sanat, dil, eğitim ve STK alanında birlikte çalışan bir oluşum. Türkiye'de de var bir bölümü British Council Türkiye olarak geçiyor. 1934 yılından beri uluslararası alanda faaliyet gösteriyor. Bir de koleksiyonu var British Council'ın. 1938 yılında kurmaya başlamışlar onu da. Koleksiyon ağırlık olarak Birleşik Krallık'ta şüphesiz ki kağıt üstüne işlerden bir seçkiyle başlayan bir koleksiyon. Bugün ise British Council'un söylediği rakamlara göre 1250 sanatçıya ait resim, çizim, heykel, fotoğraf, film, multimedya dahil 8500'den fazla yapıt içeriyor. Birleşik Krallığın sanatına katkıda bulunmuş. Sanatçıların özellikle yükselen aşamadaki yapıtlarını bir araya getiriyor ve British Council tabii Görsel Sanatlar ekibiyle bu koleksiyonu çeşitli şekillerde değerlendirmeye çalışıyor. Müzelere, galerilere ödünç vermek gibi, sergiler yapmak gibi. İşte bu ilişki kurmak anlamında bugünün e, diline, olanaklarına, taleplerine, imkanlarına cevap veren bir projeydi duvarları olmayan müze. Ben bunu daha önce de gündeme getirmiştim. Su Başbu, British Council Türkiye'nin sanat müdürü, onun proje yöneticiliğini yaptığı, onun tasarladığı bir proje. Geçtiğimiz yıllarda hem Su ile hem e, geçmiş sergilerin küratörlüğünü yapan Elif Kamışlı ve Ulya Soley ile çeşitli söyleşiler gerçekleştirip Harçtan Sanat programında sizinle paylaşmıştım. Belki önümüzdeki dönem yeni bir programı kaydetmeye el vermezse bu geçmiş kayıtları da yayınlayabilirim. Çünkü geçmiş sergiler de son derece e, enteresandı. Kısaca hatırlatmak istiyorum. 2017'de başlıyor. E, tamamen dijital ortamdaki bir sergi bu. Ben detayına çok girmiyorum. Çünkü size bunun detaylarını su başbuğu anlatacak. E, geçen sene bir rüya gördüm. Başlıklı ilk serginin küratörü Elif Kamışlı iken e, radyoda sizinle buluşturduğum Ulya Soley Tanışıyor Muyuz adlı ikinci dijital ortamdaki sergiyi anlatmıştı. Maalesef ben kendisine bir kayıt yapamamıştım o dönemde ama çok ses getiren sergilerden biri de e, duvarları olmayan müze kapsamında Mine Kaplangı'nın Cadılarla Dans Etmek e, adlı İngiliz Edebiyatı kadınların hak ve eşitlik anlayışlarına öncülük eden eserlerinden ilham alan sergisiydi. Belki bunlarla ilgili de sizinle bir şey paylaşmam mümkün olur diye umuyorum. Bu programı biz çok önceden yapmaya karar vermiştik. Ben bu yılki serginin küratörlerinden olan Seyhan Musaoğlu ve British Council'ın sanat müdürüsü Başbuğ ile Açık Radyo'nun canlı kayıt stüdyosunda buluşup Sizinle e, bilgileri onların görüşlerini paylaşmak amacındaydım ama içinde bulunduğumuz pandemi e, nedeniyle onlara teker teker evlerinden kayıt yapmalarını önerdim ben de üzerine bu kaydı yapıyorum birazdan benim kaydım bittikten sonra ilk olarak serginin küratörlerinden Seyhan Musaoğlu bu yılki serginin konseptini anlatacak e, yer arada ve yersizlik ile varmak üzerine bir yolculuk olarak tanımlayabiliriz bu sergiyi ee, Seyhan Musaoğlu şu anda ben serginin içinde bir taraftan dijital olarak geziniyorum o yüzden böyle duraksıyorum varmak üzere bu sergi British Council koleksiyonundan ama bu koleksiyonu ilave olarak Bürcistan, Türkiye ve Ukrayna'dan seçilmiş yapıtlarla oluşan tamamen dijital olarak gezebildiğiniz bir sergi. Hemen adresini de vermek istiyorum size. Exhibitions, çoğul yani sergiler anlamına geliyor İngilizcesi. Exhibitions.britishcouncil.org Organizasyonun ilk üç harfi. Exhibitions.britishcouncil.org adresine girerseniz hem birazdan serginin Ee, Teyana Burkaşvili ve Tatiana Koçubinska ile birlikte yani Gürcistan ve Ukrayna'dan davet edilen iki ayrı küratörle birlikte e, küratörlüğünü yapan Seyhan Musaoğlu ilk olarak serginin çerçevesinden size bahsedecek. Akabinde konuyu tekrar toparlayacağını düşündüğüm ve buradan nereye gidiyoruz konusunda size fikir verebileceğini düşündüğüm. British Council Sanat Müdürü Su Sue Başbuğ duvarları olmayan müze hakkında hem de geçmiş programlar hakkında da genel bilgiler anlatacak ve programı böyle tamamlamış olacağız. Sergideki sanatçıları ismini sizinle paylaşmak istiyorum. Öykü Aras, Terry Attikson, Luna Ecebal, Raklı Buguanyi, Mark Chamimovic, Bernard Cohen... Leman Sevda Darıcıoğlu, Suki Dangda, Cimi Durham, Tracy Emin, Yaroslav Futminski, Leyla Gediz ve İnci Furni, Tamar Giorgatse, Uli Galup, Oleg Kalusi, Natalia Grikalavici, Richard Hamilton, Mona Hatum, Rita Kacatuyrani, Ansar Kurut, Sasha Kurmaz, Langalt Zembel, Valery Lamak, Richard Long, Garrett McMonell, Paul Nash, Makya Navierini, Cornelia Parker, Ceren Sener, Dimitro Strasiev, John Stezaker, Ayça Telgeren, Ali Emir Tapan ve Anne Zıva Ginsteva. Umarım. Doğru telaffuz etmeye çabaladım umarım doğruya yakın bir şeyler çıkmıştır diyerek sanatçılardan özür diliyorum ama isimlerini saymak istiyorum. Çünkü asıl onların yapıtları burada ya British Council koleksiyonda oldukları için ya da Gürcistan Türkiye ve Ukrayna'dan küratörler onları davet etmiş olduğu için. Burada bana ayrılan sürenin sonuna geliyorum. İlk dinleyeceğiniz kayıt oldukça kapsamlı bir şekilde Seyhan Musaoğlu tarafından varmak üzere yani bu dijital olarak exhibitions.britishcouncil.org adresinden gezebileceğiniz sergiyi, kavramsal çerçevesi ve içeriğini sizinle paylaşırken hemen biter bitmez su başbuğu British Council'ın sanat müdürü mümkün. E, Duvarları olmayan müze ile ilgili nasıl bu proje ortaya çıktı ve buradan nereye gidiyorla ilgili bilgi verecek. Ben Çelenk Bafra önümüzdeki hafta Açık Radyo'da, Hariciden Sanat'ta görüşmek üzere. Merhabalar, ben Sayan Musağlu, Space Debris Arts Bağımsız Sanat İnisiyatifi'nin kurucu direktörüyüm. Aynı zamanda British Council'un Duvarları Olmayan Müze e, Projesi kapısımındaki son sergisi Varmak Üzeri'nin Türkiye'den seçilen... Kuratörüyüm. Bu sergiyi Ukraynadan Tatiana Kochubinska ve Gürcistan'dan Teona Burkovich ile beraber kurutu ettik. Sergimizin adı varmak üzere, adı üstünde bir yerlere ulaşabilme, ulaşma isteği, arzusunu ve o yolculuğun aslında sürecini odaklanan bir konsept. Ee, genel olarak bu sergi insan, insanın, çağdaş insanın e, kendine bir yurt edinme veya benliğine erişmeye yönelik e, iç dünyasındaki çabasını ve bitmek bilmeyen arzusunu e, ele alıyor. Günümüz coğrafyasında evrensel olarak aslında bir yandan e, daha özgür, daha açık, daha ulaşılabilir e, bir... E, politika izlendi görülürken aslında e, gerçeklikte bu sınırların hala e, inşa edildiği gerek siyasal, gerek manevi, gerek fiziksel olarak, gerek geleneksel olarak olsun e, içinde bulunduğumuz duruma dair e, bazı engeller ya da açılmalar e, yarattığını görüyoruz. E, bu projeye başladığımızda bize önerilen e, konu zaten bunun üzerine e, bu e, güncel ...durumda ee, insanın bir yere e, ait olmaya da olmama hissi üzerine aslında yoğunlaşan bir çerçeve içerisinde e, bir e, konsept üretmemizdi. Biz de e, beraber çalışırken aslında hem e, o farklı ülkelerden gelmemiz nedeniyle farklı kültür kültürlerin hem ortak e, alanlarını hem de evrensel olarak, insan olarak ve e, onun alt e, metni olarak da sanatçılar olarak... Nasıl bir şekilde ele alındığını incelemek istedik bunun sonucunda benliğin durumlarını dairesel hareketler içerisinde hem fiziksel hem manevi hem siyasi hem de geleneksel olarak sorgulamak üzerine kurgulamak istedik. Ee, sergi arka planda değişmekte olan siyasi gerçeklikler ışığında bu e, her ülkenin de aslında yaşadığı tarihsel, politiksel, politik e, ve e, kültürel olayları da göz önünde bulunarak e, benlikte gerçekleşen duygusal ve bedensel dönüşümü incelemek e, üzerine odaklandı ve bunu yaparken yolculuk kavramını E, baza aldık, onu bir araç olarak aldık ve sonuçta e, seyircinin kendisine dair bir yolculuk güncelisi e, oluşturması üzerine sergiyi kurgulamak istedik. E, sadece internet üzerinden erişebilen bir sergi olduğu için birebir seyircinin e, eserlerle kendi başına kaldığı, kendi etkileşimiyle gezebileceği bir sergiydi. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurarak e, seyirciden nasıl maksimum şekilde bir etkileşim alabiliriz, onları nasıl dahil edebiliriz de düşünerek e, kendilerinin de aslında e, kurgulayabileceği bir düzenek yaratmak istedik. E, ve... E, bu yolculuk güncesini oluşturmak adına dairesel bir e, çember halinde e, başı sonu olmayan e, girildiğinde e, seyircinin kendisinin seçebileceği e, bir sırada e, deneyimleyebileceği, izleyebileceği bir e, şema oluşturmak istedik. E, bunun bazında e, Ukraynalı sanatçı Valery Lama'nın e, Şemalar kitabında ele aldığı sonsuz döngü çemberini e, sembolik olarak mekana e, uygulama, uyguladık. Sanatçının bu e, simgeyi tasarlarken öngörüde bulunduğu 60'larda yazdığı ben dünyada değilim ben dünyayım cümlesi aslında bizim de e, bu sergi yaparken seyircilere vermek istediğimiz e, temalardan biriydi. Yani aslında e, her insanın kendine ait deneyimleri olduğu ama bir şekilde etrafımızdaki faktörlerden e, bu sosyopolitik kültürel e, siyasi olsun etkilenerek aslında bir şekilde şekillendiği ve e, hissettiği ihtiyaç ve arzuların bunlardan kaynaklı bir şekilde şekillendiğini anlatabilmekti. Dolayısıyla seçtiğimiz eserler de günümüzün bu göçebe dünyasındaki olanak ve kısıtlamalara gönderme yapan eserlerden oluştu. Görünen ve görünmeyen sınırları mercek altına alan eserlerden izleyiciye evrensel kimlik olgusunu tartışabileceği bir yolculuğa teşvik etmek üzere kurgulandı. Bu kurguyu yaparken de hayatında aslında sonsuz, başı sonu olmayan bir döngü olduğu fikrinden yola çıkarak çemberi kullanmak istedik. Yani bir sergide başından sonuna doğru olan bir yolculuk gibi değil de izleyicinin de kendi girdiğinde, kendi istediği şekilde, kendi yarattığı bir hikaye düzeniyle dolaşabileceği, denemeyebileceği ve bu simge aracılığıyla kendi düşünceleri ve deneyimlerini yaratabileceği bir etkileşimli alan olması üzerine e, kafa yorduk ve seyircilere bireyler olarak e, kendi içlerindeki sınırları siyasi çözümlemelerden hem psikolojik hem de fiziksel sınır ihlallerinden meydana gelmiş sürekli değişen bir arka plan üzerinde e, eserleri keşfetme olanağı sağlamak istedik. Sergi e, bireyin kendine dair ya da topluma dair ayrılma noktalarını ya da buluşma e, noktalarını ele alan üç bölümden oluşuyor. Arada e, yer ve yersizlik olarak. E, bu eserleri seçerken e, her e, küratör kendi ülkesinden sanatçılar önerdi ve ayrıca tabii British Council'un e, elinde bulunan koleksiyonundan da eserler e, dahil et etmemiz öngörülmüştü. Biz bu e, projeyi yaparken ayrı ayrı odalar, her ülkenin farklı küratörünün yarattığı odalar olması yerine bize e, ilk başta önerildiği şekilde e, serginin bütünüyle beraber karar verdiğimiz bir e, çalışma olmasını istedik. Bu tabii üç farklı ülke, üç farklı insan, üç farklı coğrafya, farklı yerlerden e, çalışma, e, challenge'ları, zorlukları, vardı. Fakat bizim için hani bu e, zorlukları da e, aslında öngörerek görerek sergide anlatmak istediğimiz bu evrensel dili yakalamak adına e, faydalı olacağını düşündük ve sergide yer alan e, bütün eserleri beraber seçtik. Eserleri nasıl seçtiğimiz sorusuna gelince tabii ki e, dijital platformda olmasından dolayı e, gün, güncel sanatta var olan e, Etkileşimli e, medya işleri, e, performans, enstelasyon, e, video gibi eserleri de e, kendi ülkemizden sanatçılardan eserleri seçerken e, göz önünde bulundurduk. Ve bunları e, British Council'dan olan seçkimizle nasıl bağdaştırabiliriz? E, birbirleriyle nasıl bir e, anlatı oluştururlar? E, bunlara da e, özen gösterdik. Ve tabii ki en önemlisi... E, Dijital platformda nasıl en iyi şekilde reprezent edilebilir? Bunu da göz önünde bulundurarak seçkimizi gerçekleştirdik. Gergiye girdiğinizde e, performans dokümentasyonunu da bir sanal gerçeklik e, için seçilmiş VR'den e, alınmış bir videoyu da onun yanında e, eski bir kilisede yapılmış enstelasyondan e, fotoğraf e, işlerine kadar geniş bir yelpazeye E, ...ulaşabileceksiniz. E, hepsini e, bir arada e, sunarken birbirleriyle e, ilişkilerini de inceledik. Tabii bunu yaparken de e, British Council'un da çok önem verdiği ve benim bu projede çalışırken de e, gerçekten e, gözümü açan ve e, öğrenmekten çok mutlu olduğum bir şey bu. E, accessibility erişebilirlik mevzusunda... E, Engelli insanları da düşünmek yani göremeyen yani e, tamamen göremeyen de değil bu kısmi gören insanlar da var ya da duyamayan onları da e, dahil etmek üzerine yoğunlaşıldığı için çoğu şeyi tabii da, daha da sadeleştirmek onlara nasıl ulaşılabilir internet üzerinde yapılırken bunları nasıl anlatılabiliriz e, bunlar da. Büyük önem teşkil etti bu sunumu yaparken. Zaten siteye girdiğinizde göreceksiniz farklı dillerde çevrilmesinin yanı sıra işaret dili ve anlatımlar da bulunmakta. Bundan çok mutluyum ve bu projede çalışırken ayrıca buna da ayrı bir hassasiyet geliştirip insanlarla da paylaşmaktan da ayrıca memnunum. Ne de biz bu sergiyi e, diğer kreatör arkaçlarımla da yaparken bu benlikte e, gerçekleşen e, dönüşüm, duygusal ve bedensel dönüşümü incelerken aslında toplumsal olarak da nasıl e, ele alınabilir, nasıl bir kolektif düşünce olarak var olabilir e, in, incelemek istediğimiz için e, bu etkenleri de göz önünde bulundurmak ayrıca önemli ve değerliydi. Eserlerin çoğusunda fark edeceğiniz bu ritüel üye, öğyesini, ritüel üyesini işlerken e, orada aslında bulunan bu ihtiyacın daha, daha e, farklı e, ifade biçimlerinden bir ortak nokta bulunma ve e, benliğini anlamlandırabilme e, hissiyatını e, sağlayabilen bir olgu. Günümüze... Has bir olgu olan sonsuz bir yapı içinde var olup bir yandan o sonsuzlukta hapsolmak hissi, bir yerlere ya bir şeylere ulaşamıyor olmak, anlaşılamıyor olmak, anlatmak istemek, anlatabilmek hissi her birinin kendisiyle bağdaştırabileceği bir durum. Bu anlatı örneğin Langdon's and Berlin, WWW World Wide Web adlı eserindeki bu küresel yapıda inşa edilmiştir edilmiş saydam bir yapıda görünür durumda olurken aynı zamanda da e, bir kutu içerisinde muhafaza edilmiş olması ortaya çıkan kısıtlamaları e, simgeliyor. Umarım herkes e, sergiye gezer, bakar, inceleme fırsatı bulur, özellikle e, şu günlerde bizim de e, kısıtlamalar hissettiğimiz evlere kapanmamız gerektirdiğimiz şu dönemde. E, kendimize ve yaşadığımız ortama dair hem içe hem dışa dönük bir keşfe çıkmamıza yardımcı olur ve gerçekten nereye varmak istiyoruz, varmak üzere miyiz? Bunu bir eni boyuna düşünürüz. Duvarları olmayan müzeye dört yıl evvel başladık. Aslında alternatif bir sergileme mekanı dijitalde nasıl var olur? nasıl kullanabiliriz dijitali, daha çok insana ulaşabilmek için, sanatı daha çok insana ulaştırabilmek için sorularıyla yola çıktık. İstanbul dışına, Ankara dışına, İzmir dışına çıkıp merkezlerden sanatı biraz daha farklı şehirlere, farklı seyirci gruplarına taşımak için yola çıktık. İlk yılda da Elif Kamışlı'nın küratörlüğünde aslında gerçekten, gerçek bir mekanın dijitale taşınması, bir modellemesi üstünden başladık. Tamamen amacımızın karşılığı olmuş oldu ve gerçekten de İstanbul dışında, Ankara dışındaki seyirciye ulaşabildiğimizi gördük ve ondan itibaren bu erişim mevzuna biraz daha üstüne kafa yormaya, gerçekten bu merkezlerde zaten hali hazırda sanatı tüketen insanların, dışına nasıl çıkacağımız üzerine biraz daha kafa yormaya başladık. Son 4 yılda 4 sergimiz oldu. Ve her serginin küratörü bambaşka bir tasarımla, başka bir görsellikle aslında geldi. 4 sergi de birbirinden çok çok farklı. Tasarım ajanslarımız, ilk 2 yıl pompa ile çalıştık. Son 2 yıldır iguan imalathane ile çalışıyoruz. Gerçekten küratör, British Council ve Ajans'ın birebir çalıştığı ve geliştirdiği tasarımlar oluyor. Çok ciddi bir emek, kan ter ve gözyaşı var aslında o kararların alınmasında. Bu erişim mevzu da biraz o kararları hem destekleyen hem de aslında kısıtlayabilen bir şey. Çünkü ne kadar çok teknik altyapıyı erişilebilir kılmak isterseniz... O kadar lineerleşiyorsunuz. Bu da biraz başka türlü düşünmeye sevk etti her zaman küratörlerimizi. Bence aslında yaratıcılık da oradan çıktı. Bu yılki sergi Son üç yıldır Türkiye'den küratörlerle çalışıyorduk. Dediğim gibi Elif Kamış'la ilk yıl, ikinci yıl Ulya Soley, üçüncü yılda geçtiğimiz yılda Mine Kaplanga'yla çalıştık. Biz her sene bir açık çağrı yapıyoruz ve küratör seçiyoruz. Yani başvurular arasından küratör seçiyoruz. Bu küratör de Londra'da biraz zaman geçiriyor. Bir Çıkanslı koleksiyonunda. Ondan sonra oradan geliştirdiği seçkiyi dediğim gibi ajansla birlikte oturup e, tasarım haline getiriyorlar. E, geçtiğimiz yılı ilk kez British Council koleksiyonun dışından Türkiye'den sanatçılar da e, ekledik seçkiye. Aslında bunun cevabı çok iyi oldu seyirci açısından da. Hani Çok daha e, lokali. Cevap veren, buradaki sanatı da destekleyen ve aslında asla bir araya gelmeyecek sanatçıları bir araya getirdiğimiz bir platforma dönüşmeye başladı duvarları olmayan müze. Bu sene başında da bunu daha uluslararası bir projeye nasıl dönüştürürüz diye konuşurken British Council Türkiye'nin içinde bulunduğu bu geniş Avrupa, Wider Europe denen bölge Çin açmaya karar verdik açık çağrıyı, küratör açık çağrısını ve 3 küratör seçmeye karar verdik Ukrayna, Türkiye ve Gürcistan'dan. Açık çağrı sonucunda Türkiye'den Seyhan Musağlu seçildi. Ukrayna'dan Tatyana Koçubinska, o da daha çok e, küratörlük yapan e, profesyonel uluslararası sergilerde küratörlük yapmış. Ukrayna'nın şu an aslında yükselen e, küratörlerinden biri. E, Gürcistan'dan da Teona Bukiaşvili e, seçildi. O da şu an biraz daha aslında sanatçı yönüne e, yönelen, yani e, sanatçılığı ön plana çıkan bir e, küratör. Londra'da e, resim eğitimine devam ediyor küratörlük geçmişi de var elbette ama hani sanatçı kimliğiyle biraz projede de yer aldı. Hani o göz o gözü katmış oldu. Seyhan da aslında aynı şekilde hem sanatçı hem küratör kimliğiyle farklı bir bakış katmış oldu. Bu seneki temamız sınırlar üstünden bir tartışma açmak istiyorduk. Hem bu Brexit'in İngiltere'ye ve Aslında bütün dünyaya olan e, yansıması, işte bu sınır mevzu yine göçmen politikaları ondan sonra dijitalin bu sınırları aslında bir yandan kırarken bir yandan daha katılaştırdığı gibi böyle sorular üstünden yola çıktık. Ve e, Seyhan zaten daha detaylı anlatacaktır e, kavramsal çerçeveyi ama e, biraz onlara cevap arayan bir e, tema da bizim için. Bu sene ilk kez, yani bu sene ilk kez değil ama biz her sene bu erişim mevzu bizim için önemli dediğim gibi her sene üstüne katarak devam etmek istiyoruz. Teknik anlamda ve içeriksel anlamda. Erişimden kastımız da bizim herkesin herkes için sanat zaten. Hani serginleştirilerinden biri de bu bizim ana mottolarımızdan biri bu. Yaptığımız için, yaptığımız işin sadece sanat izleyicisine değil İlk kez e, sergi gezen biri, e, birine ulaşmasını istiyoruz. Ya da işte tekerlekli sandalyede ise evden çıkmak zorluğu varsa şehir erişilebilir değilse o sergiye ulaşabilmesini istiyoruz. Görmeyen birinin, kör birinin de sergiyi deneyimleyebilmesini istiyoruz. Bu yüzden çok fazla partnerle çalıştık. E, Türkiye'den erişilebilir her şey zaten bizim e, çoğu yaptığımız işte artık parçası. E, ana partnerimiz danışmanlık açısından İngiltere'de editörlerle çalıştık sesli betimleme yaptırdık sergi şu an 10 dilde diyebiliriz 5 tane yazılı dilimiz var İngilizce, Türkçe, Gürcüce Ukraynaca ve Rusça hepsinin de işaret dili var aynı dillerin dolayısıyla 10 dilde bir sergi yaptık teknik anlamda biraz bizi zorladıysa da açıkçası bizim için önemliydi hem Bu geniş Avrupa bölgesi Kazakistan'dan Sırbistan'a uzanan, Rusya'dan İsrail'e uzanan çok büyük bir coğrafyayı kaplıyor. Rusça bu coğrafyanın ortak dillerinden biri. Ee, onu da eklemek istedik o yüzden. Herkesin bir şey bulabileceği ve bir dili anlayabileceği bir e, altyapı sağlamak istedik. Ee, zorlandık ama bu sene için e, açıkçası... Erişim anlamında yani sunduğumuz ürünün erişilebilir olması anlamında içimiz biraz daha rahat, çok daha çok şey öğrendik ve çok daha şey kattık profesyonellerin desteğiyle birlikte. Ee, bu bizim için önemli. Ee, onun dışında 5. E, yılına giriyor e, sergi, platformu. Bugünkü evden çıkılamayan e, COVID günlerinde Neye dönüşeceğini ben de çok merak ediyorum. British Council'ın dijitalde var olduğu birçok proje var. Bu da görsel sanatlar alanında var olduğu bir proje. Muhtemelen bu yıl içinde artık daha farklı bir önemi ve çerçevesi olacak diye düşünüyoruz. Takipte kalın. Hariçten Sanat Gezegenden Kültür Sanat Haberleri